1351 numaralı konu, İbni Mes'ud'un, sünnete aykırı davranan bir cemaati şiddetle kınaması, bir kişi Abdullah bin Mes'ud'a, bazıları yatsı namazından sonra mescidde oturup içlerinden biri onlara, şu kadar elahu ekber, şu kadar, sübhanallah, şu kadar elhamdülillah deyiniz, diyor, dedi. Abdullah bin Mes'ud, onlar bunu mu söylüyorlar, deyince, adam, evet, dedi. Abdullah bin Mes'ud, onları bu işi yaparken gördüğünde, gel bana haber ver, dedi. Adam gelip haber verince kalkıp gitti ve mescide oturdu. Sırtında da bir aba vardı. İbni Mesud sert tabiatlı bir insandı. Adamların zikrini işitince, ben Abdullah bin Mesud'um, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, siz bir bidat çıkarmışsınız. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yoktur. Siz Muhammed'in eşhabından daha mı iyi biliyorsunuz, dedi. Onların arasında bulunan Mudad isimli birisi, Allah'a yemin ederim ki biz bidat çıkarmadık. Muhammed'in eşhabından daha iyi biliriz gibi bir iddiamız da yoktur, dedi. Am Utbe de ey Eba Abdurrahman, biz Allah'tan bağışlanmak dileriz, dedi. Abdullah bin Mesud, peygamberin ve eşhabının yolundan ayrılmayın, onlara yapışın. Allah'a yemin ederim ki, eğer bunu yaparsanız, yarışı kazanırsınız. Sağa veya sola saparsanız, derin bir sapıklığa düşersiniz, dedi.